İzal Rozentil ile haftanın karikatürleri Evet, merhaba güzel, hoş geldin. Aa merhabalar merhabalar hoş bulduk. Günaydın. Günaydın özdeş herkese günaydın. Evet e, umut diyorsunuz değil mi umudu yitirmemek lazım diyordunuz. E, geçtiğimiz hafta yaptığımız program üzerine e, bazı dinleyicilerimizden dostlardan hatta hatta annemden bile e, bir takım eleştiriler aldım. Efendim e, zaten berbat ve karanlık. Ee, günlerde işte bir takım haberlerle içimiz yeterince kararıyor üstüne üstlük siz dediği karikatür programında karamsar kar karikatürler anlatıyorsunuz yani bunları anlatman biraz ağır geliyor gibisinden ee, bir takım eleştiriler geldi ee, programı dinleyen Tanıral ise e, her zamanki o zarafetiyle e, benzer bir eleştiriyi fakat biraz farklı bir e, şekilde dile getirdi ee, dedi ki karikatürel eleştireldir ama aynı zamanda umut vaat eder. Yani bu kadar e, kötümser olmamalı. E, mutlaka e, miza içermeli e, dedi. Evet yani geçen hafta son derece tatsız haberler e, gelmişti peş peşe. Madem kazası, İran olayları işte Rusya'nın füze saldırısı, e, dezenformasyon yasası. Hoş değildi. E, bütün bunları da e, karikatürcular tabii ki kendi üsluplarıyla yorumlamaya çalıştılar. Bize de bunları anlatmak, e, onlardan bir seçki anlatmak düştü. E, de böyle bir karanlık tablo çıktı. E, bu hafta manzara değişti mi? <gülüyor> yani <gülüyor> değişmez olur mu? Her şey mükemmel oldu. <gülüyor> e, Tabi. Böyle bakıyorsun. bakacağız. Böyle bakacağız. Eskiden şeyde hala yayınlanmıyor. Tabi. E, eskiden diyordum şey Amerika'da da. E, bir gazete, bir değil birkaç gazete yayınlanırmış böyle iyi haber gazeteleri, good news diye. İnsanlar yani bu gazeteler de böyle aspara değilse bile sadece iyi haberler duyurulurmuş. Böylece toplumun morali de yükselirmiş. Şimdi ben bu hafta çok iyimser olmasa bile komik sayılabilecek bir takım karikatürler aradım. Biraz zorlandım, ne yalan söyleyeyim. Fakat bir şeyler buldum. Ee, i̇şte bunları programa alıp almamak arasında gidip gelirken falan e, Bertolbert'e ait olduğu iddia edilen bir sözü çıktı karşıma. E, aktarayım. Mizahın olmadığı bir yerde yaşamak çok zor ve sıkıcıdır. Her şeyin mizaha dönüştüğü bir yerde yaşamak olanaksızdır. Öyle demişmiş Erdoğan. Mert, evet, o, evet, öyle demişmiş. Öyle bir söz buldum. Aslında bu sözler kendisine ait olmasa bile her şeyin mizaha dönüştüğü bir yerde yaşamak gerçekten çok zor olsa gerek. Allah'tan bizde henüz öyle bir durum yok. Her şeyimiz mizaha dönüşmedi yani. Değil mi? Bazı şeyler dışında. Yok. Peki. Şimdi böyle bir gerezyahtan sonra biraz gezegenimizdeki mizaha dönüşen o küçük minik bazı şeylerden yine minik bir demek demet sunmak istiyorum. E, ayağımın tozuyla Mirastan yeni döndüm. Muhteşem bir sempozyum, çok hoş anlar yaşadık. Duran Serçoo büyük üstadlar andık orada falan. Belki bunları anlatmam başka bir program e, konusu olabilir. Zamanımız e, yetmeyebilir. Onun için ben sadece Milas'a gösterdi karikatür sanatına göstermiş oldukları ilgi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 12 yıldır Turan Selçuk'un anısını ki Milas'ta doğmuştu kendisi. Yaşatmak için bir yarışma tertip ediliyor karikatür yarışması Turan Selçuk adına. Ve dünyanın 4000 yılından bu sene de 2000'in üzerinde karikatür katıldı, geldi dört yandan kişiler hem Milası hem Turan Selçuklu sanatını tanımış oluyorlar. Peki ilk karikatüre geçelim. İlk karikatürümüz hafta içinde Başbakanlık görevinden istifa eden Liz Truss'la ilgili tabii ki bildiğiniz gibi Truss 44 gün sadece 44 gün görev yaptıktan sonra istifa etti ve İngiltere'nin en kısa süreli başbakanı olma unvanında kazanmış oldu. Evet, ee, ayrıca 44 güne tabii 10 günlük yaz ve matem törenlerini de katarsak bir aydan bir a bir biraz fazla sayılır. O sıralarda evet. başbakanlık falan yapmadı çünkü. Ya ama da? ama çok da tarihi bir yana e, şey etmiş oldu, tanıklık etmiş oldu. Daha doğrusu onun başbakanlık sürecine yazıldı. Yani asırlık bir kraliçenin e, vefatı falan. Evet. O da bir şans değil mi? Tabii tabii. <gülüyor> evet. Peki, Şapatın karikatüründe, Patrick Şapat'ın karikatüründe İsviçre'li Patrick Şapat'ın, Lotanda yayınlandı bu karikatür. Ee, Londra sokaklarının birinde bir mağazanın önünde durmuş, vitrindeki e, televizyonda, e, işte o televizyonda geçen haberleri izleyen e, bir İngiliz centilmeni görüyoruz. Sarkık böyle turuncu bıyıklı adam. Tipik bir stereotip yani e, İngiliz stereotipi. E, beyaz gömleğinin yakasında e, siyah bir papyon var. Yine siyah çeketinin düğmelerini iliklemiş e, gayet kibarca. Kafasında da siyah melon, yuvarlak melon şapkası. Bir elinde şemsiyesi, diğerinde e, evrak şantası. E, yanında da bir e, hanımefendi var. O da neydi işte e, tayörlü, fularlı. Omzundan aşağı onun da bir evrak çantası e, sarkıyor falan. Boşta kalan ellerini ise arkasında kavuşturmuş. İkisi birden e, mağazanın önünde e, durmuşlar. Vitrindeki, e, vitrindeki televizyonda e, haberleri izliyorlar. E, bir diğer önemli ayrıntı vitrinin tam altında mağazanın önünde e, doğulu bir göçmen. Herhalde yani doğulu olduğu biraz e, yüz renginden falan anlaşılıyor kendisine kartondan kartonlardan bir yatak sermiş. Aslında çok aşina olduğumuz bir görüntü bu. Orada uyuyor. Yanı başında da eşyalarını doldurduğu Plastik torbası ve bir de açık konserve kutusuyla suçası falan var. Ve bu esnada televizyondan geçen haber Listros'un istifasıyla ilgili. Zaten Listros'un portresi de var ekranda. Altyos'u şöyle Listras utanç içinde alaya alınarak ayrılıyor. Ben böyle çeşitim. Ee, İngiliz jentilmen bu haberi şöyle yorumluyor: Boris Johnson'un 3 yılda yaptığını o 44 günde başardı. Yani utanç içinde alaya alınmayı. Böyle bir karikatür. Yani Boris Johnson'a da 3 yıl yetmemiş olmalı ki e, Trance'ın Trance istifa haberini duyar duymaz Dominik'ten e, tatiline yarıda kesip Döndü diyecektim ki az önce sizi duydum, e, dinledim. E, Merse vazgeçmiş. Yani belki de bu karikatürü mü gördü acaba? Evet, belki de. Daha belki fazla. De bizi, bizi dinlemiştir. Ee, belki, belki ama yok olamaz. Ol. Mantık olamaz. dışı oluyor, karikatür oluyor o zaman mantık dışı. Yani sizi dinleyip nasıl vazgeçer sonrasında? Olmaz. Olmaz. önce vazgeçti çünkü önce vazgeçti keşke öyle olsa o zaman mizaan programının yararları falan der programı da kapatırdık ama <gülüyor> ya yani çok zayıf bir <gülüyor> neyse devam edelim ee, aynı konuyu e, çok değerli dostum karikatürcümüz e, Hayati boyacıoğlu da işledi hafta sonunda fakat e, hayatı boyacıoğlu'nun versiyonu e, tamamen e, bizden ve yerli yerli ve milli diyebiliriz hatta buna evet. Bu kez e, Londra'da değil, bizim mahallede bir parttayız. Karikatürün, karikatürün e, kahramanları ise e, bir ile leydi değil, İngiliz centilmenli leydisi değil, bildiğimiz, tanıdığımız, Hayati Boyacıoğlu'nun artık iyice aşina olduğumuz geleneksel e, tiplemelerden e, başörtülü iki hanımefendi, mahalle komşularımız. Bir bankın üzerinde oturuyorlar, e, bir tanesinin elinde örmüş işleri bir yandan yün örüyor. Bir yandan da komşusuyla muhabbet halinde. Tabii ki ne oluyor? Söz dönüp dolaşıp İngiltere'nin istifa eden başbakanı Vistras'a geliyor. Şöyle konuşuyor soldaki kadın, örgü öğren. İngiltere başbakanı bir buçuk ayda pes etti diyor. Böyle bir yorumda bulunuyor. Arkadaşı, arkadaşı ise hem e, gün görmüş hem de filozof herhalde. Bir an için o elindeki cep telefonuyla ilgilenmeyi bırakıyor e, ve komşusuna ayar veriyor. Bu gibi işler İngilizceyle, diplomayla olmuyor diyor. <gülüyor> e, denerse ben yani Hayati Boyacıoğlu'nun bu e, çok basit ve yalın e, tek çizgi böyle e, mizahını çok seviyorum. Yani... E, Ertuğrul Belç duymasın ama hayatı güldürüyor beni. Biraz da araştırdım. Bu kısa başbakanlık durumunda rekor bizde galiba. 1942 yılında o zaman dönemin başbakanı Dr. Fiksay'dan aniden bir kalp krizi geçiriyor ve yaşamını yitiriyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'de İçişleri Bakanı Ahmet Fikri Tüzer'i bu göreve atamış. Ancak Tüzer'in başbakanlığı hep doku bir gün sürülmüş. Yani e, Şükrü Saracoğlu hemen yeni hükümeti kurunca tüzer 24 saatlik başbakan olarak e, tarihe geçmiş. Bilmiyordum. Böyle de bir bilgi ben de bilmiyordum. E, Araştırdım, merak ettim kimdir dünyanın en kısa süreli başbakanı diye. Böyle bir şey çıktı karşıma. Evet, e, geçen haftanın en fazla üzerinde konuşulan konusu tabii ki e, Bartın'daki talihsiz e, maden patlaması facia, faciasıydı. E, böylesine acı bir konunun e, mizanın tadı da doğal olarak acı olacaktı. Nitekim biz de geçen hafta e, merhum maden işçisi ve karikatürcü çok değerli bir karikatürcü Burhan Solukçu'nun e, o acı çizimini haftanın karikatürü olarak e, seçtik geçen hafta. E, aynı şekilde geçen hafta Uygusuz Dergisi'nin kapağında da maalesef e, çok acı gülümseden acı e, etkileyici. Tam bir e, kara mizah örneği vardı. Onu da e, bu hafta atlamak istemedim. E, uykusuzun kapağında gökyüzündeki bulutların üzerinde böyle bekleşen e, baretlerine ve iş kıyafetlerini kuşanmış e, maden işçilerini görüyoruz. Sırtlarında da küçük beyaz karatlar var. Aslında bunlar Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçiler. Yani bu melekler tam 301 tane melek var orada büyük beyaz bulutun üzerinde. Ee, bir tanesi de aşağıdan e, yukarı doğru gelmekte olan, uçarak gelmekte olan küçük grubun başındaki kanatlı maden işçisinin sesleniyor. Size de fıtrat mı dediler? En öndeki melek e, maden işçisi, melek cevap veriyor. Bizimkine kader dediler. Yani yeterince mizah değil mi? Evet. Maalesef. Evet. Yükselen, Maalesef. yükselmekte olanlar bizimkine kader dediler diyor. Farklı bir şey. Evet, evet evet, <gülüyor> evet, evet, evet. Fakat neyse ki henüz her şeyin mizaha dönüştüğü bir yerde, bir konumda değiliz. İşimiz rahat etsin. Gerçi tehlike de yok değil. Mesela yazısının yayınlanması, resmi gazetede yayınlanması ilgili girmesiyle birlikte mizahta gündelik hayatımızda nedense daha fazla yer tutmaya başladı diyeceğim. Örnek vermek istiyorum. Geçen hafta iki karikatürcü Bülent Çelik Gazete Duvar'dan ve Can Baytak Instagram hesabından bazı uyarı mahiyetindeki karikatürlerini paylaştılar. Ee, Bülent Çelik'in karikatüründe gecenin bir vakti bir yatak odasına giriyoruz, konuk oluyoruz orada. da üç kişi var. Maskeli bir hırsız ayakta duruyor, ee, sırtında çuvalı. Yatakta ise derin uykularından uyanmış korku içinde odadaki bu davetsiz misafire bakan, hırsıza bakan orta yaşlarda bir çift e, görüyoruz. Ee, hırsız sırtındaki çuvalı tıka basa doldurmuş işte ne bulmuşsa. E, gümüşler, kolyeler falan filan işte e, çeşitli eşyalarla doldurmuş geldiği gibi pencereden çıkıp e, gidecek fakat gitmeden önce gayet pişkin bir şekilde hep sahiplerine el sallıyor ya, hiç boşuna uykunuzu bozmayın diyor. uyumaya devam edin ağzınızı açsanız deformasyona girer dezenformasyona girer başınız ağrır haksız mı şimdi Bülent Çelik? Ya hırsızın bir takım böyle ne bileyim yakalanamıyorsa, orada burada tanıdıkları var bir türlü ele geçirilemiyorsa nasıl kanıtlayacak gece vakti soyulan bu insanlar söylediklerinin dezenformasyon olmadığını? Nasıl şeyecekler Ya bu eşyaları siz kendi kendinize yok ettiyseniz falan. Zor biraz. evet. Yani, Böyle bir karikatür yani gerçeğe pek uymayan e, bütün karikatürler gibi. E, Can Baytağ'ın karikatüründe ise e, bu kez lüks bir restoran sahnesi görüyoruz lokanta. E, garsonlar e, servis yapıyor, bir garson böyle servis yapıyor. Ortadaki masaların e, birinde iki kadın e, yemek yiyor. Her ikisinin önünde de böyle sofistike spagetti tabakları görüyorum. E, üzerleri böyle renkli sosla. E, süslenmiş gurme tabaklar bunlar e, kadınlardan biri hemen telefonuna davranarak önündeki tabağa resmini çekiyor e, malum bu tür şık lokantalara gittiğinizde hem de o mekanda olduğunuzu herkesin bilmesi ve yedeklerinizin de herkes tarafından görülebilmesi için e, tabağının fotoğrafını çekilip hemen e, sosyal ağlarda paylaşılması bu bir e, günümüzün çok önemli bir görgü kuralıdır. Yani e, atlanmaması gereken bu kadın da görgü kuralına uyup tabağının fotoğrafını tam çekecekken arkadaşı onu uyarıyor. Aman instada falan paylaşırken yemekleri kötüleme şekerim. Hani ne olur ne olmaz kadın haklı. Hatta... <gülüyor> Tabii Nasıl kanıtlayacak değil mi bu soslu spagettinin tadının kötü olduğunu mesela. Hadi bakalım yediniz spagetti tadı kötü. Tadı kötü diyorsunuz kanıtla. Ve siz bunu Instagram'da paylaşmışsınız veya Twitter'da. Buyurun. Dezen, Dezen... Dezenform... <gülüyor> tabii ki de zorlanıyorum da şu kelimeyi e, kullanıyorum. Ha ben de çok de... zorlanıyorum. Dezenformasyon, dezenfektan gibi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Her yukarıda karikatürcülerimiz Can Baytak da e, Bülent Çelik'te görevlerini yaptılar ve okurlarını uyardılar. Amman dikkat diyoruz ve e, komşumuz İran'a geçmek istiyorum. Ee, İran'daki e, bu halen süregelen isyanı, Milast'a da e, İran'da e, karikatürcülerle birlikteydim. E, onlar da tabii çok, genç karikatürcüler e, çok destekliyorlardı. E, İran'daki isyanı e, Z kuşağının kadınları başlattı diyorlar. Ve bundan artık geri dönüş yok e, deniyor. E, protestolarda gözaltına alanların e, yaş ortalaması da 14-18 arasında e, bu bir anlamda protestolara katılanların büyük çoğunluğunun Z kuşağı gençliği olduğunun e, ispatı oluyor. E, Fransa'da sürgündeki İranlı e, usta karikatürcü Mana Neyestan iki onun da öyküsünü anlatmıştık 2-3 program önce e, karikatüründe bu kez e, İran'ın dini ve siyasi lideri Ali Hamaney başrolü almış. E, siyah cübbeli o sarıklı Hamaney. Hemen önünde de bir bebek puseti görüyoruz. Bebek arabası. E, Ali Hamaney e, bir elinin o uzun, bayağı uzun işaret parmağını e, bebek arabasında yatan e, küçük çocuğa doğru bebeğe uzatmış. Merhaba de komutan diye buyuruyor. Bu setin içinde o yüzünü göremediğimiz bebeğe. Şimdi komutan hitabı herhalde İran'da bebeklere ya da çocuklara seslerinden bir sevgi sözcüğü olsa gerek. Başka bir anlam veremedim. Evet ben de buna baktığımda anlayamadım açıkçası niye bebeğe öyle diyor. Bence böyle yani erkek çocuğudur belki. Evet. İleride komutan olacak işte ne güzel. ...komuta edecek falan Böyle çevrilmiş. İngilizceye de böyle çevrilmiş... ...mananın üstaniği. Evet, Mesekilerin komutanı falan olabilir. Evet. evet, evet. Ee, Şimdi biz bu bebeğin yüzünü görmüyoruz ama... ...sağ eli görünüyor. Çünkü yukarı doğru böyle yumruk yapıp kaldırmış... ...sadece orta parmağını açık tutarak... ...hameneye doğrultmuş. Aslında buna söz de gerekmezdi ya... E, fakat bir karikatür balonu yapmış yine ve içindeki sesini de okuyabiliyoruz. Bu merhaba de komutan buyruğuna ne kibarca basket belki kibarca çevirdim bakın e, Diyerek yanıt veriyor. E, bir küçük ayrıntıda bu e, karşılıklı parmaklarla işaretleşmenin biri e, işaret parmağı, biri orta parmağı falan orta ortamı elektriklenmiş e, elektriklemesinden olsa gerek. Hamane'in kara cübbesinin arka tarafından itibaren şöyle kuruyan bir toprak misali yavaş yavaş cübbenin çatlamaya başladığını ve dağılmaya başlamış olduğunu fark ediyoruz. Burada bir mesaj var tabii. Evet. <gülüyor> evet yapılan e, bu yorumlara göre yorumlara göre işte 43 yıllık e, yönetimde İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti bu kadar kararlı bir düşmanla karşı karşıya kalmamış. Halkıyla. Evet. Ya, Z kuşağı. Z kuşağı diğer kuşaklar gibi değil. Bunlar hem güvenlik güçleriyle çatışmaya girmekten korkmuyorlar hem de her saldırıdan sonra daha güçlü bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Yeni nesil bir İranı diyorlar bunlar. Hiç beklemiyorlardı böyle bir tepkiyi. İranlılar kendileri beklemiyorlardı yani. Umutlarını kesmişlerdi bir anlamda. Enteresan yani. Evet, belli en bir orana uh, ulaştığı zamanda uh, kesin dönüşüm olacağını gösteren araştırmalar çok uluslararası önemli e, sosyal evet. e, sosyolojik araştırmalarda yayınlandı. Doğru. Dörtte bir kadar nüfusu <gülüyor> buna katıldığı zaman olay birden değişebiliyor. Değişebilir. Evet. Değişebilir. Evet. Bakalım. Göreceğiz. yaşayacağız Göreceğiz. Ee, miza, mizah yani. Efendim? yaşayacağımızdan emin misin? Tabi tabi tabi mizah var. <gülüyor> evet tamam. <gülüyor> Yaşayacağız. Şimdi e, sıradaki karikatür e, geçen hafta yine bir e, sabah açık gazeteyi dinlerken e, hatırladım bunu. Biraz eski fakat bence harika bir karikatür. Müthiş bir karikatür. E, çizeri Polonyalı bir karikatürist. Pavel Kuczynski bir mizahçı, aynı zamanda da bir filozof kendisi. Bütün çizimleri gerçeküstü, hepsi gerçeküstü. Fakat şimdi anlatacağım çizimi. Sizin geçen hafta ilettiğiniz bir haberden sonra bana son derece gerçekçi geldi. Karikatürden başlayayım. Karikatürde güzel bir akaryakıt pompası veriyoruz. Bildiğimiz böyle hani arabamızla yak, e, yanaştığımızda falan depomuzu doldurduğumuz o pompalardan birisi. E, çok güzel bir çizim. Fakat e, bu akaryakıt pompası normal değil tabii. Pavel Kuzinski Kuczy çizince normal olmuyor hiçbir şey. Alt bölümü yani baza kısmı ve hortumu tamam bildiğimiz şekilde. Fakat üst bölümde olması gereken o kontörler çeşitli gö göstergeler falan onların hiçbiri yok. Hatta üstteki bölümün içi tamamen boşaltılmış ve içi böyle yeni kesilmiş izleminin bir takım odun parçacıklarıyla doldurulmuş. Yani bu yakıt pompasında benzin, mazot falan veya başkaca herhangi bir fosil yakıt yok. Bildiğimiz odunlar var. Orman o ürünleri var evet. <gülüyor> evet. Hatta pompanın hemen sağında yanı başında da bir balta var. Balta görüyoruz. Yani odun parçalarını bu baltayla ufalayabilir müşteriler. Kendin kes, kendin götür. Tarzı, misali mesela. Şimdi bu karikatürün açık gazetede anlatılan ile ilgisine gelince e, izin verirseniz kaçıran dinleyicilerimiz için ben tekrar etmek istiyorum. Çok ilginç bir haber çünkü. Ben de duvardan aldım, gazete duvardan. E, Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu VDR'nin haberine göre enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Almanya'da Ormanlardan, ormanlardan odun çalanların sayısında gözle görülür bir artış meydana gelmiş. Ve e, Berlin'deki Alman Orman Sahipleri Derneği odun hırsızlığı nedeniyle yaşanan kuantik kaybın milyonlarla ölçüldüğüne dikkat çekmiş. Yine yapılan açıklamada odun hırsızlarının e, küçük bir römork ile e, geldikleri belirtiliyor. Bir elektrikli testere ile geliyorlar. Ağaç köftesini parçalara ayıp. Yükleyip gidiyorlar. Ve bu eylem yaklaşık 20 dakika falan sürüyormuş. E, ve bu hırsızlık vakaları bu yıl e, muazzam derecede artmış. O, Kuzey e, Vesfalya eyaleti yetkilileri de insanların kendi ısınma ihtiyacını karşılamak için ormanlık alanda yerde bulduğu odun ve kütükleri toplayıp götürmesine sıklıkla rastlandığını ve insanların bu şekilde sadece suç işlemekle kalmayıp ormana da zarar verdiklerini e, bildiriyorlar. Bunu aynen e, siz de iletmiştiniz zaten geçen hafta. E, yerde duran odun ve ağaç parçaları, e, parçacıkları ekosistemin korunması için son derece önemli. E, bu ölü odunlar birçok e, küçük canlının yaşam e, alanını oluşturuyor. E, ayrıca da e, karbon dioksit ve nem de depoluyormuş. Evet. Yani e, ha bir de fiyat e, mevzu var. Geçen yıl bir metreküp oyunu, odunun fiyatı 60-70 euro arasında değişirken bu sene fiyatı 200 euroya kadar yükselmiş. Oduna mı yatırım yapsak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu da ayrı bir e, kara mizah durumu. E, ben son olarak süreyi e, de açmak istemiyorum. Fransa'dan bir karikatür anlatmak istiyorum size. Ama bir de bu karikatürle ilgili pompanın duruş tarzı da bana bir intihar, silahla intihar başa şey verdi. Aslında tabii öyle bakınca doğru. Ama bütün pompalar böyle değil mi? Bütün evet değil öyle diyeyim. ama bunu baş gibi böyle koyarsak biraz intihar... <gülüyor> Manzars vermiyor mu? <gülüyor> çok güzel evet gerçekten öyle. <gülüyor> evet. Neyse Fikri olur <gülüyor> şirket <Zikri> diyeceğim ama <gülüyor> gerçekten öyle gerçekten intihar ediyor evet. evet. Ee, mizah bitmiyor işte çok şükür çok evet. şükür ama her şeyde mizah olmuyor ama değil mi? Yani bakın şimdi anlatacağım son karikatür e, mizah değil. Yani e, eminim ki bu karikatüre gülmeyeceksiniz. E, karikatürün sahibi Thibaut Soussi'ye e, Fransa'dan geliyor. Soussi'ye e, pandemi nedeniyle 3-4 yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı'nı fırçasına dolamış. E, geçtiğimiz hafta e, kapılarını açan ve dün, kapanan, e, dün kapanmış Le Mondial de l'Otto 2022 Dünya Otomobil Fuarı ne yazık ki maalesef çok az sayıda ziyaretçi konuk edebilmiş. E, çünkü Avrupa'da etkin olan enflasyon, resesyon sıkıntısı falan e, bu, bu, bu, bu büyük muazzam organizasyona ilgiyi e, yani kimse ilgi göstermemiş. Çok sönük bir havada geçmiş. Biz de gidilemedik maalesef çünkü evet. çok yoğundu buradaki sergimiz dolayısıyla gidemedik. Anlıyorum işte sizin gibi gitmeyen çok insan oldu tabii. E, Büyük bir sorun yaşandı ne diyeyim ee, Üzgünüm yani. Fakat Fransız markalar katılmışlar ve Avrupa pazarında iddialı olmak isteyen bazı Asya firma, firmaları da katılmış. Şimdi Sulsiye'nin çiziminde e, fuarda teşhir eden, edilenlerden böyle irice bir 4x4 Jeep görüyoruz. Biz bunlara kısaca SUV diyoruz değil mi yani? Sport, Sport tün, Utility tün, Vehicle. Vekil evet. spor, spor arazi, arazi aracı. Spor amaçlı arazi aracı. Ee, bir başka tanımla şehir içi kullanıma uygun dört çeker çevre düşmanı araç diyebilir miyiz? Güzel <gülüyor> oldu. Bak, Çok bak, uzun bak bu, bu, bu, bu, kısaltması daha da uzun. Bak denedim ben. Ş K U D Ç Ç D A. Şikuç çda. <gülüyor> Yok akılda kalmayacak biz su diyelim yeter yeter. Yani şehir içi kullanıma uygun dört şeker çevre düşmanı araç. Su. İşte bu Paris'teki otomobil fuarında bu araçlardan birinin kırmızı bir cibin direksiyonuna geçerek test sürüşüne hazırlanan mutlu kişi yani karikatürümüzün kahramanı ağzını da yırtarcasına böyle açmış. 32 dişini birden göstererek diyeceğim ama 32 diş göremiyorum. Seyrek dişleri var. Arabanın reklamını yapmaya çalışıyor. Dünyanın sonu için hazır mıyız? Evet. Ama 200 belgir gücündeki bir su bile. Komik değil değil mi? Aklıma benim şey geliyor. Bu pandemi döneminde her yer kapalıyken bütün etkinlikler yasakken uçuşlar da yasakken bazı özel jet e, işte firmaları e, diyebiliriz herhalde. Düğünleri ya da etkinlikleri böyle gökyüzünde <gülüyor> özel jette yapılması yaptırıyordu. 15-20 kişi kiralıyorsunuz. alıyorsunuz e, pandemi kurallarını hiçe sayıp gökyüzünde işte etkinlik yapabiliyordunuz düğün. Ne güzel. Şey, Sonra e, gelinle damat paraşüt tepeden mı atlıyorlardı? <gülüyor> bilmiyorum atlıyor. <abi> güzel olurmuş aslında. Ne, ne güzel. Müthiş bir şey ya. Evet. Hakikaten. Ayrıca ayrıca da şey Bunlar çok popülerdi zenginler arasında bu seyahatler ve hiçbir yere gitmeyen yolculuklar diye. <gülüyor> boşluğa, boşluğa yolculuk adı böyleydi yani ve evet. kapanmıştı hepsi. Milyarlarca dolar harcandı ve bitti. Ee, uçağın arkasından böyle tenekeler sarkıyor muydu ya? Dumanla e, yeni evli falan diye. Ah işte o dönem keşke çizseydiniz böyle bir şeyle. Bilmiyorum. Yani aklıma gelmedi. Başka derdim vardı o dönem. <gülüyor> Başka sıkıntılarımız vardı. Evlenmeyi düşünememiş. İlgiliyi daha doğrusu. Peki. Süreyi aşıyoruz. Hemen seçelim diyorum. Naçizane, Hemen. naçizane önerim sonuncusudur. Neydi adı? Suvun. Suvun mu? Şehir içi kullanıma uygun dört şeker çevre düşmanı araç. Kısaca Şikutçta. <gülüyor> Benim adayım <gülüyor> kesinlikle o. Dünyanın sonu için hazır mıyız sorusunun da mükemmel bir cevabı. Tamam, kabul ediyorum. Kabul yani, edilmiştir. Gerçi Oduncu'yu çok sevmiştim ama bunu da kabul ediyorum. Oduncu'ya başka bir programda yine döneriz. Başka karikatürleriyle karikatürleri Pahuele. Çünkü evet. çok hoş evet. e, gerçekçi karikatürleri var. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi haftalar. İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri